Bir şey olmuyor diyor insanın başına iş olur. Bir şey olmuyor diye. Bir zina eder adam bir şey olmuyor der. Bir şey olmuyor. Allahü Teala sabirdir. Allah sabırlıdır. Kul bir fenalık yapar. Cenab-ı Hak rahmetinden ona bir şey yapmaz. Bazen de hemen yapar. Akıbinde bulur. Bazen bırakır. İmhal eder ihmal etmez. O kul bir şey olmuyor der. Bir daha yapar. Yine Cenab-ı Hak onu set eder günahını. Kullardan günahını gizler. Kendi bilir fakat onun günahını meydana koymaz. Hatta La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye bir mümin bir günah icra ettiği vakitte meleklere emreder. Sol melek çünkü insanların yaptığı şer amelleri yazar. Günah işledilme kul Cenab-ı Hak onu emreder. Yazma, beklet der. 24 saat tehir olunur. Günah yazılmaz. Neden? Neden? Hakta ala sabirdir, sabırlıdır. Hem suçunu meydana koymaz o zatın hem de günahını yazmaz. Ola ki o kul aklı başına yere Allah'a tövbe, Allah'a rücu eder, tövbe edercenava. Tövbe ederse yazılmaz defterine. Ama bir mümin bir sevap yaptı mı hemen akibinde yazılır. Allah emreder meleği hemen yazdır. Çok mühim. Çünkü buyurmuş ki: "Sabaka rahmeti alaqa bi benim rahmetim gazabımı geçti." 80 sene küfür delalet içerisinde dolaşan bir kimse küfür delalette her türlü fenalı icra etmiş. 80 sene sonra aklı başına gelmiş. Olur ya Allah'a rujut etmiş. Allah demiş Cenab-ı Hak rebbey kulum diyor ne istiyorsun benden diyor. rahmeti bu kadar geniş Efendim yapmadığı fenalık yok bu adamın. E, Rabbil alemin biliyor onu yaptığı fenalık yapmadı fenalık. Allah dedi mi Cenab-ı Hak cevap verir. Hemen derhal.